Meskenimdir bir meali perverin kâşanesi, gönlümün seyret ne aliydir temâşahanesi. Bence pek adi kalır bağı irem efsanesi, gönlümün seyret ne aliydir temâşahanesi. Bin nihali pürüsü kaplamış etrafını, nefhayi cibriyle döndürmüş hevayı safını. Çok mu aciz kalsa yazmaktan kalem evsafını. Gönlümün seyretine alidir tema şahanesi.